Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor Dikkatli İnsanlar Hepinize Günaydın Modern Sabahlar Radyonunuzda 8.46 saat Cuma sabahında haftanın son iş gününün karlı sabah macera dolu bir Ankara günüm başlıyor. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben bir şeyle başlamak istiyorum. Şu anda dikkatimi çekti. Ege dün şey demişti. E yaşım ilerledikçe galiba abi kahverengene hastası oluyorum. Diye bir şey söylemişti. Şu gün itibariyle adeta bir e, bir ceviz, bir efendime söyleyeyim fındık, kestane tonlarının neredeyse tamamı üzerinde barındırılıyor. Tebrik ederim. Biraz daha yaşlanıp <gülüyor> tamamen beje dönmeyi düşünüyorum. <gülüyor> Hayırlısı olsun. Şey, bej değil miydi ya? Evet ee, ama kahve... maalesef içgüdüsel olarak gidiyorum galiba. Kahve, yani. Şu anda kahverenginin doruklarındasın ben sana öyle söyleyeyim. Evet, gerek pantolonun gerek kazağın. Gerek gömleğin, gerek montun, <gülüyor> gerek kaşkolun adeta. Böyle bir kahveron <gülüyor> zevk topuna dönüşeceğim. Hakikaten kahverengim Bence de... dışarıdaki kara da bir tepki. Tabii. Yani bu içgüdüsel bir tepki diye düşünüyorum. Zı... Belki de karda görülmek için öyle bir şey de olabilir yani. Tabii şu anda zaten fark edilmemen imkansız. Adeta bir güneş gibi doğdun bir toprak anaya hasret midir bu bir nedir bir ilenme midir bir Belki. toprak anayı gördüğümüzü var ana. ya toprağı, toprağı gördüğümüzü i̇şte var Ege falan? orada bir toprak ana sembolü Ege bende toprak anacılık yoktur bürütme <gülüyor> esastır adam ne güzel açıkladı sembol derken tabii ki hemen hemen bir başka sembole <gülüyor> dün Türkiye'yi meşgul eden bir sembole abi sembolü ne zaman çıkaracağız ne zaman sembolü bulunacağız <gülüyor> Diyenlere en güzel cevabı dün verdiler. Ee, Türk e, simge yarışması sonuçlandı. E, Tülay Lale e, hanımefendi... Konya Selçuk Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği mezunu kendisinin bütün e, seceresini hemen e, gazetelerden şey yapıp Ankara'da a, abileriyle beraber yayıncılık yapıyor. E, Tülay Lale Hanım'ın e, şeyi ne derler simgesi kendi, e, kazandı. Kendi simgesi değil mi? TL'nin simgesi Tülay Lale'nin. Aa öyle bir güzellik de <gülüyor> varmış. E, tabii başa kendisi için çalıştığı bir şey büyük ihtimalle değil mi? E zaten öyle hani telefonla konuşurken karalama yaparken ortaya çıkmış muhteşem bir eser nereden nereye? En güzel tarafı da bir kadın tarafından tasarlanmış olması. Evet bu... bence. Tülay Lale ismini de aklımızda tutalım yarın öbür gün yarışma sorusudur bu. Bak adam nasıl ama en az bir beş sene geçmesi lazım üstünden. Hiç belli olmaz ne kadar geçici. Bir anda. Siz gene de hazırlık büyük olun. Ödülle... Ee, ar aranızdaki en büyük engel sizin şu anda Tülay Lale ismi. Olabilir. Mezberleyiniz. Onu artık dövme mi yaptırırsınız? avcunuza not mu bağlarsınız? Bir yazarsınız? Parmağınıza ben, ben bir şey mi bağlayacağım? Ben not bağlayacağım. yapmamıştım bugüne kadar. Veya bir yerinize <gülüyor> çapıt bağlayabilirsiniz. <gülüyor> 8362 başvuru olmuş. Onun arasından bir ilk e, kaç? Bir finale kalan e, 7 kaç? 7 kişi var. 7 kişi mi var? 7, 7 tasarım var. var. Bu 7 tasarımın arasında. 7 mi? 10 diye biliyordum ben ya. 7 miymiş? 7'yi de 3 tanesi kendi istekleriyle ayrıldılar. Ayrıldılar. Hmm. Ee, para ödülü... Para ödülü mü vereceksiniz? Para istemiyoruz. Hayır, para istemiyoruz yani. diyerek çekilen 3 kişiden Hayır, sonra 7 kişi bunun sonunda kişi... para olduğunu bilmiyorduk. 7 kişi kaldı. Şimdi bence evet. sembolde şey yok. Bir sıkıntımız yok ama... Bu rakamın başına yazılacakmış gibi bir haber vardı gazetede. E, euro gibi da, mi yani? Uygulaması yok. Euro öyle, Euro'da da yok. Euro Dolar, da var, Dolar da öyle yazılmıyor. Türk lirası neden Mesela bir şey yazacaksınız. Kaç para? Oktay senden 100 lira istiyorum. Bunu sana söyleyemiyorum. Mail atacağım. Nasıl atabilirim? Ya, nasıl biraz atabilirim? zor mail atarsın işte. Mail atamazsın, nasıl bilgisay atacaksın? Bilgisayarda yok bu. Bilgisayarı bilgisayarda... indirebiliyorsun canım. Alt GD tuşlarına basarak e, şey yapabiliyorsun. G'ye yükleriz mesela. Ve onu şey iki tane alt gereyim basıyorsun. <gülüyor> ne kadar saçma bir tarif verdim <gülüyor> da yani. Ciddi mi diyorsun bunu ya? Kontrol alt grup yapıyorsun galiba. Öyle, alt gruplu muruplu bir şeylere giriyorsun. Ona yapıyorsun. Tak sembol çıktı mı? Bir Rahat harfe da. atayacağız onu. Mesela nereye? T'ye atayabiliriz. Kontrol. Alt Ondan grup sonra ve. sembol, sembol çektim. atanmış olacak yani. Sembol ve mühtar. yoksa oktay. Vallahi bilmiyorum ki bu, bu, çok bu... karışık konu yani. Seçim seçildi, hem atandı. Seçilmiş sembolü bilgisayara atıyorsun. Evet, i̇şte çok Türkiye'de bir ilk bir ilk gerçekleşiyor. <gülüyor> ama işte paranın başına yazıyorsun. Ondan yani sonra bu... ama şey rahatlı. Mesela Hı. 100 lira isteyeceğim yoktaydan <gülüyor> Evet. 200 lira istiyorum. O çünkü artık şey çıktıktan. Ben sebebini ama... anlamadım. Yani orada bana attığın mailde bu işareti kullandığını görüp etkileniyor muyum ben? Sen orada onun şoklu yaşamadan ben 100 lira bir anda lir. 200 lira 300 lira zaten serseme dönmüşsün o anda. Bence para ne kaybetmişsin. Adım gibi de biliyorum yani. Nasıl kullanılacak? Tele 100 diye kullanılmayacak. Ne diyeyim, 100 TL diye yazılacak gene yani yani işaret He. rakamdan sonra koyulacak Kullanımı Öl... öyle olacağını Ama öyle değil midir diriyor. yani söyleyeceğimiz zaman Günlük hayatımızda da önce işaretimizi e, Yaparız sonrasında evet. Ne var öyle başta kullanılan işaret ya Şu <gülüyor> Bir o var bir de kağıt üzerinde bir şey vardı Ne vardı <gülüyor> Bir de yüzdeyi İngilizler şey kullanıyor İngiliz Ne, ne bileyim 50% diye 50 yapıp yüzde yapıyorlar Biz mesela yüzde 50 ha, Biz yüzdeyi yüzde başta kullanıyoruz başta değil mi kullanıyoruz. Bunu da öyle kullanacağız diyorlar ama öyle olmaz gibi geliyor bana. Çıpalı simge diyor, diyorlar şimdi buna. Evet. Çıpalı simge güvenli liman mesajı oldu. Aa. Listeki paralel yukarı doğru şeyler de paralel. Abi ne zaman güvenli limanım liste <gülüyor> mi? <gülüyor> Sevgili dinleyiciler Sahti yayınımıza sembolüle. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür, <gülüyor> özür dileriz. Biz bu rahatsızlığı çok sık yaşıyoruz. <gülüyor> <Bugün efendim. gülüyor> Ay Paramızın artık haysiyeti var efendim faizlerin daha da inmesi lazım. Bak bir sembol nelere Kadir gördünüz mü? Öyle tabii yani şimdi bizim mekanı düşünün her şey olsaydı bugün logosu olmasaydı. Bir şey olacaktı yani. Bir yabana olacaktı. Açıldık, yani, hiçbir evet. şey oturmayacaktı kafamızda. Logosuz, e, şey, sembozsuz şey ne değildir? Para, para, para değildir. değildir. Zaten yorumlarda şöyle kimileri bunu işte tabii ki açıklamalar bu çıpa şeklinde efendime söyleyeyim. E, yukarı doğru paralel olan e, çizgiler, çızıklar diyelim biz onlara. O euro o çizikler, aynısı Yok olmuş. onlar böyle paranın yükselişini, Türk lirasının ha. yükselişini sembolize ediyor falan filan. Ben böyle bir sürü derin anlamları var ama tabii ki herkes aynı şekilde anlamıyor. Kimileri eski bir, e, eski tip çatı antenlerine benzetmiş. Bazıları e, Türk lirası simgesi Euro ve e, Pound'un e, yasak ilişkisi sonucu ortaya çıkmış. Gayrimeşru bir çocuk gibidir adeta demiş. Yok o kadar Pound'un katkısı yok. O kadar Yeni Euro'ya çekmiş. E, Euro'ya çekmiş hakikaten. <gülüyor> İsterseniz daha e, şey olan Tülay Lale'nin hikayesini anlatayım ben size. <gülüyor> yani up, bunlardan daha eğlenceli. Yani ne kadar eğlenceli onun hikayenin sonunda göreceğiz. Tülay Hanım'ın Ama... kısaca hikayesini ve özgeçmişini Vallahi alalım. Valla şöyle olmuş. E, Tülay Hanım demiş ki öncelikle kullanımı kolay olması gerekiyordu. Hem elle çizdirken hem de bilgisayarda kullanırken kolay olmalıydı. Onun haricinde marka olabilmesi için bazı kriterler gerekiyordu. Dolar ve euronun simgeleri bilinen zaten bilinen simgeler. ...en az o kadar bilinir olmalıydı. Tasarımı üç kişi yaptık demiş. Bir buçuk iki ay sürdü demiş. Yarışmanın ödülü olan 25 bin lirayı... ...kendim haricinde tasarım yapan... ...iki kişiyle birlikte paylaşacağım demiş. Nasıl paylaşacaklar pardon? 9-8-8 olur abi. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> o iki kişi Türesin Lale ve Tahsin Lale. Hepsi sen oluyormuş zaten. Hepsi, hepsi aynı valla iyi çalışmışlar ha. Çok iyi ben ben de olsam yani keşke... ...çünkü ben, ben bir harfle kaçırdım. Hayır, ben... Ben de... Tevfik Fahir ya benim. Keşke mesela adım başka bir şey. Bence yok. de sana bir 100-200 lira vermeleri Var. lazım bu paradan ya. Yani bence o, onun üzerinde biraz duralım. Biraz ona ben bir... Bugün Tülay bir Sonuçta arayayım. Sonuçta 3-4 hafta bu konu üzerinde durursak <gülüyor> bir, bir getirisi olacağını düşünüyorum. Ben kime başvurabilirim? Benim bizim EGK Yajan ya. Sen önce dışarıdaki karları erit. Ondan sonra para <gülüyor> hak edecek insan. Efendim ne isminizin harfi tutuyor ne soyadınızın harfi <gülüyor> Hiç mi bir para kazanamayacak mı? <gülüyor> İkisi de abisi e, Türesin Lale ve Tahsin Lale Tülay Hanım'ın. İlk iki çocuğun ismi konulurken bir tesadüf olmuş ama annemle babam son üçüncü, üçüncü, üçünü düşünerek koymuşlar. Ailenin özeline ee, de iyice girdik, evet. Kendisi anlattığı için rahat sonra rahat adam, koyabiliriz. Sonra hadamın baskısıyla onlar e, tabii Bedir, tamamen isim bedri ismini ya. istemişler. Ama tabii ki orada annem devreye girmiş, dayısının ismini koymaya karar vermiş ve türesini oldu. Tam da tahmin ettiğimiz gibi TL'nin simgesini bizim yapmamız belki de yıllar önce yazılan bir kader, kader, yani. kader diyerek açıklamış Meğer sen ben bu de kadermişti şöyle de cevap veriyorum Tülay Hanım'a kader diyemezsin sen kader. kendin ettin ne ettin ya, ne ettin <gülüyor> Tülay Lale ismini e, maalesef unutacağız çünkü iki isim daha var Yarışmada Ama sorulursa esas, bundan 5-10 sene sonra... E, onlar da sorulabilir. Daha kazık sorularda, daha kazık yarışmalarda... Tülay Lale'nin abilerinin içimleri kim, kimdir? Türesin Lale ile... Bir kere Cemşit ile İlyas'a sizinler o seçeneklerde. Evet. Öbürleri neydi oktan? Hemen aklıma... Türesin Lale ile Tahsin Lale. Türesin ve Tahsin Lale isimlerini lütfen bir kenara daha e, not ediniz. Arada... Türesin geliyor, Türesin dünya diyoruz yeterli espriler yeterli, yeterli bence de yeterli stüdyoda <gülüyor> böyle bir şey olsaydı esprilerin yeterli olduğunu gösteren böyle şey olsa o lamba, ibre, oraya... ya, lamba. Ya, ibre ibreye bakmayız ibreye bakmayız vay ibreye bakmayız tamam ibre vurduğunda yanacak canım kırmızı <gülüyor> alarmaya geldi doldu yeter <gülüyor> tamam, diye yani mesela ibre yakışıyor ışığın yanmasına ben böyle işaret yapacağım mesela ben <gülüyor> <gülüyor> arttır arttır türesin geliyor dedim daha böyle ibre hafif oynadı sana ben hemen işaret yapacağım. Türes'in dünya dediğin anda başka konu. Geçilecek mi? Tabii. O zaman geçelim. Yeterli çünkü. Geçelim. Tabii şimdi dünyada da bir kıpırdanma var. Avrupa piyasası krizin eşiğinde mi? Çünkü bir... Krize e, de bir logo koysa İşte vardı. logo sembol falan olmadığı için her an böyle bir tedirginlik içinde Avrupa piyasası. Ve doğrudan piyasalara bakılmıyor da artık dolaylı şeylere bakılıyor. Kriz geliyor mu diye. Hmm. Yani mesela geçen... Yok, geçen gün Sarkozy yüzünü çok büyümüştü oradan ben kesin bir kriz var gibi geliyor Ters baktı ve kahve içmedi en son kalkarken Orada Merkel ayakkabılarını ters Merkel şey Merkel'in kafasına bira dökülmüş ya daha büyük kriz şeyi var mı? Hadi ya O kadıncağızın ka ka da başına gelmedi kalmadı Ensesinden aşağı iki tane otuz 30... süsleyi bira mı? dökülüyor Sıcak Kach, Ama yani su testisi su yolunda kırılır. Şey Almanya'da bira memleketinde bira dökülür. Ha, mesela. Ya, ayran dökülse su. yaşardım ben. Ay, ayran oldu. Yani şimdi ayran Niye ne olur? Türk politikacının başına gelecek şey ayran. Almanya'da nerede şey olur? Mesela bir Fransız politikacının başına gelebilir. Şarap gelebilir. Mesela İtalya'da olsa kahve. Kahve. Bir kahve değil mi? Başka mesela. mesela. Çorumlu bir politikacının başına neler gelebilir? Sesine leblebi Leblebi. Mesela Avustralya'da olsa aborjin. <gülüyor> aborjin çıkabilir. <gülüyor> Hoppa diye küçük çünkü onlar. <gülüyor> Bunlar hep yaşanabilir hadiseler. o yüzden Bu çok... mu krizin göstergesi? Yok canım bu değil. Şimdi Merkel konusuna geçtik de. Şimdi e, geçen gün konuşmuştuk. Etek boylarına bakmıştı uzmanlar. Etek kısalınca piyasalar rahatlıyor gibi bir şey vardı. Şimdi o biraz tabii dar bir araştırma olduğu için daha geniş geniş bütün her şeye bakmış uzmanlar. İç çamaşırımıza kadar incelediler. Çünkü senin bunun şeyden ne farkı var? Binalar ve zinalar artınca kriz gelir. Hiçbir farkı yok doğru. Çin ve Hindistan'da yaşanan gökdelen patlamasının yeni bir krizin göstergesi mesela bu endekslerden bir tanesi bu. Yani gökdelenler arttığı Artık... zaman Aham da bu sene kriz mi geliyor Kutlaşmaya başlıyor Oktay biz bile küçücük dükkanda Biliyorsun nasıl maliyetler dünya Söz konusu bizim şey. ekonomimiz Vallahi nasıl etkiler Oradan bizi etkileyen şeyler Yukarı var. yana doğru düşün o doğru. kadar masraf Yani şöyle bir durum var şimdi adam gökdelen Yaptırıyor dünya kadar para Alacaklısına falan filan Abi biliyorsun gökdelen açılmadı daha Falan dediği anda <gülüyor> dayanamadı ya. Ödemeler şey oluyor Ödemeler Sank dengesi değişir doğru bu kri kriz bir hakikaten bir şey bir, birden fazla göklenen de o birbirini de etkiliyor abi gökleneni ne zaman açıyorsunuz diyerek bir noktada krizi başlatıyor <gülüyor> ay valla sinirim bozuldu ha <gülüyor> sabah yapmaz olaydım yani şunu girerken hakikaten benim ama sinirim en bozuldu. önemli özelliğimi unuttum iyi bir taklidi çok güzel taklit ederim ee, şimdi o da tabi bir kriz göstergesi olabilir de seksi garson endeksi diye bir şey var mesela Garson dünyadaki hizmet sektöründe çalışan garsonların hmm. ne kadar seksileşirse ek Seksili ekonomi o kadar kötü mü? Şey, art arttık sıra A kriz olma ihtimali yükseliyor. Hmm. O, o zaman, zaman biz, e, bizim baktığımız garsonları düşünüyorum şu anda. Hmm. <gülüyor> krizlik... Valla bir rahat Türkiye'de şu anda rahat hiç Yani o konuda içiniz rahat olsun. Özgürlük yani, sevgili... gibi garsonlarımız var. <gülüyor> yani, ya, tabii ki bakış açısıdır seksilik de. İsterseniz o sucuk, sucuk atanla garson için konuşalım isterseniz. <gülüyor> sucuk atan garson yakalandı ben onu söyleyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay neyse. Geç bunu <gülüyor> bunu geç. Kuru temizleme endeksi diye bir şey var mesela evet, En son kuru temizleme ne zaman verdiniz? 2 hafta önce verdim. 3 hafta önce verdim. Normalde ne kadar da bir veriyorsun Hayır. Böyle 2 3 haftada bir veriyoruz. Senin için bir şey değişmedi yani. Benim için hiçbir şey değişmedi. Neden? Değil? Çünkü Türkiye'de güvenilir limanlar <gülüyor> yaşıyorum Vay, evet. logosu olan paralarla takılıyorum. Durduğum sulardayım ben. Çamaşırhane Enstitüsü'nü biliyorsunuz. Biliyoruz. Tabii. Saatleri ayarlama enstitüsü bir, çamaşırhane enstitüsü iki. Oradan devam et. Enstitüler Mahallesi diye bir mahalle var ya oradayız. Biliyorum canım ben de biliyorum da oradaki yetkiliyle... Şap hemen yanı sıra. Haftada bir kez gelen müşteriler ayda bir ulamaya başladı. Ne oluyor abi klima mı aldın? <gülüyor> Demiş çamaşırhane enstitüsü yetkilisi. Şanssızlık diye açıklamış. <gülüyor> tamam bir tane. şimdi o zaman... Bunu bitirelim biz. <gülüyor> Özür dileriz. Enerjinin evet. açılmasına günler kala sinirler iyice bozulmuştu. Abi niye sinirleniyorsun? <gülüyor> Vallahi kuru ilk başta kriz gelirken ilk başta kuru temizlemeyi kesiyor e şeyler. Kültür sanat falan diyorlar ya. Vallahi yalan. <gülüyor> yalan tamam yalan kuru temizleme kesiliyor ondan sonra karton kutu endeksi diye bir şey var mesela olmaz mı Oktay? o yükselir karton çünkü biz yarın öbür gün nerelerde yaşayacağız karton kutularda yaşamaya başladığımız Ge gelirin ise paranı neye yatırıyorsun kartona karton, karton kutu, kutu maçlara mesela şunu şunu nereye koyacağım ona bir karton alalım onun içine koyalım kutu alalım ama eğer böyle bir risk varsa bir mali marketlerin önüne gidiyorsun varsa, hocam mali. kutu var mı tasınıyoruz da bizim kutu var mı karton kutu e, enstitüsü yetkilisinin yaptığı açıklama şu yani son dönemde kutu harcamaları çok azaldı diyerek yine bir Ya onlar da yalancı ben daha iki üç hafta önce aldım ya Hayır, karton, kutu al. Parayla karton kutu al karton kutu aldım zaten ben örnek değilsin anlamla ilk örnek yani ben ekonomi kadarıyla... için daha ne yapabilirim yani karton kutu diyorlar alıyorum kuru temizleme diyorlar yapıyorum yeni gelir çamaşırhani... uzak garson diyorlar yapıyoruz yapıyor daha ne yapabiliriz yani Valla çok güzel şeyler. Saç kesme endeksi var. Tamircilerin endeksi saç var. Benim saçıma bakarlarsa saçları kriz mu? Bir zaman. dakika erkeklerde saç uzayınca kriz mi geliyor gelmiyor mu? Kimisi ne alakası var diyor ama kimisi de özellikle kriz yıllarını izleyin. Japonya ve Uzakdoğu ülkelerinde. 90'lar mesela 90'larda öyle benim saçlarım beli, belime kadardı. Kadınlar ekonomi kötü gittiğinde saçları daha kısa kestiriyormuş. Yalanmasın diye herhalde. geçenler Nikkei endeksin sert düştüğü yıllarda Japonya'da kısa saç moda olmuş. Bakılıyor şöyle bir. Japonya'da şu anda kısa saç moda. İşte bunlar korkunç. Maalesef herkese önlemini alsın ona göre. Zinalar da arttı mı bittik demektir. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Şahane bir cuma sabahında birlikte yine. Buyursunlar efendim. Bir geçmiş olsun bir de e, hadi bakalım hayırlı olsun. Güzel güzel büyüsün haberimiz var. Hangisinden başlayalım? Geçmiş olsun. Çok kısa zaten geçmiş olsun haberimiz. Hayırlı olsun tipi bir haber yok. Mu? Evet hayırlı ya hayırlı olsun. Ee, yok ya önce kötüyü alalım da sonra mutlu olalım. Hayırlı olsun haberi var ya. Tamam onu ilerleyen günlerde. Ne zaman diye sorun. Ha, ne zaman? Tam olarak ne zaman varmışım. <gülüyor> <Ne zaman? gülüyor> Kadir İnanır taburcu oluyormuş Salı günü. Daha geçmiş olsun ee, diyelim ilk önce. Vallahi geçmiş olsun. Ee, Salı günü fıtık. Dün de akciğer ameliyatı olmuştu. Durumun iyi olduğu Salı günü de taburcu olacağı açıklanmış. Ee, onun dışında bir de aman güzel güzel büyüsün de var. Ee, Emre Altuğla. E, Çağla Şikel çiftinin... İkinci oğulları. ilk oğulları biliyorsunuz Kuzey'de. Kuzey ve İkinci isim. oğullarının ismi... Ne, güney olmaması. Ne ismi neden düşünemiyorum. Dün gece yarısı. Önceki gün sanırım bu. Batukan Manço mu? Ee, evet. İleri bir tahminde bulundu. Çok ileri bir tahmindi yalnız. Hakikaten sınırları zorladı. Yani Üçüncü işte. çocuğa koyulacak ismi koymuşlar. Ve ikinci isim olarak Emre Altun babasının adı konulmuş. İlk ismi olarak ne Tuncer. Tuncer İkinci isim ama ilk ismi nedir? Yani Şevket. Kuzey'le aşağı yukarı. Emre Altun babasının adı Şevket değil, bizim... değil mi ya? Olur mu ya? ya sen nasıl bir şey Şevket... Şevket Altun Alt bir anda Altun. Emre Altun babası yaptın ya. Aa değil mi? <gülüyor> Demez. değilse benim hakikaten şu anda... Büyük bir çöküş yaşayacağım ben. Sen gerçek Egecim. mi söylüyorsun ya? Çok ciddi söylüyorum. Gider misin? Lütfen gider misin? Fisun Erbulak desen mesela tamam hadi süper babadan karıştırdı diyeceğim de ne alaka Emre Altuğ'la şey, Şevket Altuğ'la? Benim kafamda her şey çok oturmuştu ya yıllardır. Emre Altuğ hem yani müzisyen, ya Aldı. bir de dizilerde oynayınca falan filan ben Otomatik dedim ki, Şevket Altuğ sonuçta adamın babası oyuncu. Çok rahat oynar her şeyi öğrenmiştir falan diye. Sonuçta adam da doğru. Yaklaşım Çünkü, olarak doğru. Şey olarak da Şevket Altı'yı düşününce yani e, Benzer özellikler de var yani değil ol, mi? Olmaması için de hiçbir neden de, yok. İkisi de siyasi açtı. Işte, hafif esmer tenli insanlar. Doğru mesela. Şevket Uğurlu Erdes'e şey? mesela ona itiraz edilir. Not not not responsible derdi o çocuk. benim. Ona itiraz yani. edilir ama Şevket Altı olunca uyuyor, her şey değil. uyuyor ya. Yani. Emre Altun babası kim idi? Tuncer Altı işte ya. Bu kadar net bir cevap var mı? Tuncer Altı sanatçı mı? Hayır değil. Allah Allah. Im. Hayda bir yaşına daha girdi ya Az önce bir yaş daha attı. Gerçi ben de kendi kafamda ne dünyalar kurmuşum ya. Üfle üfle. Hep üfle şey diyorum ya. yani. Heh. Murat Evgil güzel babasıyla beraber pek çok projede yer aldı. Emre Altun niye hiç babasıyla bir projede yer almıyor? Acaba babasının şöhretinin altında kalmamak için mi kendini ayrıştırıyor falan diye. Her şey kafamda oturtmuştu ya yıllarca. Yıllardır biriktirdiği... Yani, Tamam yani hani mesela bu sorular tek tek baba şey oğlumun da soyadının aynı olması yani işte olduğunu, ben onu söyleyeceksiniz hayır onu merak ediyorum yani hani pek çok şaşkınlık yaşayabilirsin eğer bunlar baba olsa mesela neden birlikte görünmüyorlar neden başka bir projede görmüyoruz neden mesela anneden hiç bahsedilmiyor falan gibi pek çok soru var ama yani şey o de... noktaya nasıl geldim ben onu merak ediyorum ya Emre Altı... Herhalde Şevket Altun oldu dedim ben. Büyük ihtimalle ve sonra bu... Bunu, bunu dedim ne zaman de, dedin de en ilk son? İlk sıktığımda İbreti Alem şarkısını dinlediğimde. Herhalde Şevket Altun oldu. Ondan sonra kafamda ne... Neler senaryolar? neler ne senaryolar ne senaryolar. Şevket Altun nasıl adam bir insan gider bir torunuyla poz verir. Şevket Altun da dede sevinci. Süper dede. Mesela bu haberleri neden gazetelerde görmedik? Çünkü alakası Alakası yokmuş. <gülüyor> Hiç, <gülüyor> hiç alakası yok. Çağlı neden şirket altı hiç beraber görmedik? Alakaları Çarpma yok. kızı bir yemek yediler falan gibi niye haber görmedik? Ben Süper Dede haberini görmememize şaşıyordum zaten. Neğer çok mantıklıymış hmm. görmememiz. Acaba haber mi atladılar diye mi düşündün Ege? Şu anda hakikaten moralim çok gözük. Şu anda sinirlerimiz hakikaten... Geçmiş olsun. O zaman geçmiş olsun haberlerinde sen, seni senin de çok ciddi bir temizlik yapılması lazım Ege. Yani şu anda size deseler ki Murat Evgin'le Erol Evgin'in arasında hiçbir ilişki yok. Onlar Nasıl şoka gireriz? Aynı şoka yaşıyorum. sınıfı yaşıyorum şu anda. O yüzden yani sadece onlar bazı projelerde beraber çıkıyorlardı şarkı söylüyorlar. Hadi ya falan diye... Dağlara benimle beraber koşarsınız. Veya dağları. mesela Doğa Rutkay ile Rutka düşün. Nasıl bak reklamlarda beraber oynuyorlar. Evet. Ne kadar güzel. Veya ne bileyim Mehmet Ali Alaboray ile mesela şey düşün. Mustafa Alaboray. Alaboray'ı düşün. Tabi. Ne kadar güzel. Bir takım gecelerde bir arada görüyoruz onları. Ama hiç Cevdet ile Emre Altuğ'u bir arada görmedik. Ben onu zaten Aralarında demek ki bir şey var. Ben ona yoruyorum. Ben onun yani. bir şeyler görüyordum. Herhalde diyordun. Babaya adım, karşı geldi. Sandaşı kelibek beğenmedi. İsyan etti babasına. Ben illa evleneceğim dedi. Babası da tepki koydu falan diye. Benim o bildiğim Emre 20-25 dakikayı e, ben Emre 20, Altı, dakika Şevket Altı meselesini ayırıyorum. Hadi ya o Her kadar gün. şey yapıyor musun? Her gün. Bazen evet. sabah radyoya gelirken işte 20 dakika falan sürüyor. Yok, Arabayı temizlerken falan. düşünüyorum. Bunu da herhalde ediyorum bir şey yok. Hatta kafamla Şevket Altun'un seslendirmesin. ''Hani abi torun nerede? İkinci torun nerede?'' diye böyle sesini de yapıyorum. Bak, Daha bak. uzak bir nokta yoktu. Orayı, oraya da gittik. Varmıştı. Şevket Altun Orta niye? Içti. Emre ile çocuğuyla beraber poz vermedi. Sonra da şu her şey çok mantıklı oturuyor kafamda. Tam böyle şey nevroz yani. E tabi adam dizilerde de yok bu aralar zaten pek ortalarda değil. Her şeyin bir açıklaması var. Yeter ki bir şeye inanayım. Düncer Altı demek ünlü bir sanatçımız da değil. Bilim. Emre Altı. Öyle, değil. Hay Allah ya hayal kırıklığı. Birden sen de Oktay niye böyle zart diye veriyorsun abi. Evet ne bileyim ben abi öyle Seni bir şey oldu. de bir... bize Mesela mutfakta otururken böyle bir sorun oldu. Böyle bir derdi oldu. Hayatta böyle bir derdi Ege oldu. Egeciğim hiç yaşanmıyorsun. Derken paylaşıldıkça azalır. Yavaş sen, yavaş söyle. Sen mesela, soruları ilet bize. Mesela şey diye anlatırdım ben. Yani tam baba oğul değiller dersem yalan olur falan derken. Böyle, yavaş yavaş alıştır alıştıra, alıştıra. alıştıra, alıştıra söyleyip. Ondan sonra gerçeği patlattık. Allah ben de üzüldüm. Şimdi bu çocuğun haline üzüldüm yani. O kadar yıl, o kadar düşünce, o kadar Her üretilen şey. şey. Neyse lan yani. sadis keyfinizi yerine getirecek bir Oğlum şey söyle. Oğlumymış. Oğlumymış. Tuncer Altun yani yeni doğan bebeklerinin ya, ilk ismine Kuzey, Şevket, Şevket <gülüyor> atıyorsun. Evet. Vallah mı bak. Vallahi Şevket Tuncer Altun. <gülüyor> Ege gözün aydın. Ama bu seni yanıltmasın. Yani Şevket <gülüyor> Altı'nın değil yani. Öyle bir şey yok. Tamamen tesadüf. Ya yani Kuzey ben... ile Şevket uyumlu olsun diye onu koymuşlar. Bak Kuzey büyük oğlu, Şevket küçük oğlu. Anladın mı? Yani ne kadar uyumlu. Mesela sokaktan çağır, Fahir bir çağır sana Kuzey'i ve Şevket'i. <gülüyor> Kuzey Bakma Şevket! Şey. Bak ne kadar uyumlu. Ya bir de belki de şey vardır. Yalan da... ya söylüyorsunuz değil mi? Hayır, hayır. Emre, Emre da hep babasının Şevket Altı olmasını istermiş. Küçüklükten beri mesela o süper babayı altın... falan seyrederken hep şey dermiş. Keşke babam Şevket altı olsaydı dermiş. Ta Perihan abladan beri içinde uktaymış. Ve oğlunun adını da Şevket koymuş. Ama yani babası değil ama Şevket. Yani bu sana bir teselli oldu mu? Ya yalan söylüyorsunuz. Oldu mu sana Çünkü teselli? Çünkü öyleyse ben gene kendi hayalime inanmaya devam edeceğim. Sana teselli oldu mu sen onu söyle. Olmadı. O zaman Şevket falan <gülüyor> dile gel <gülüyor> Tuncer Altu, Uzay Tuncer Altu. Uzay mı koymuşlar? Kuzey ve Uzay. Çok Hayır güzel. bir çağırsana sokaktan. Kuzey, Uzay. Bu daha, bu daha uyumlu ya galiba. Çok güzel hakikaten. Şahane isim koymuşlar hadi bakalım. İyi tebrik ediyoruz bu Her arada Emre evet. Altu. Herhalde Emre Altu sizin kadar sert davranmazdı. Şurada olsa... Şey falan derdi ya, bana e ya, davranmadık Bırakacaktık Şevket, Şevket Duncar Altuğu diye Şevket Altuğu hepimizin sonuçta Süper babası benim de süper babam sayılır Falan diyerek benim kalbimi kırmadan Bu konuyu kapatacaktı Siz ama bana geri zekalı muamelesi yaptınız Şu anda imdadıma yetişecek tek kişi var Şakira Modern sabahlar Modern sabahlar Radyo Turinesis her sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Devam ediyor o zaman sana e, benden olacak. Benden tiksiniyorsunuz. Ben o zaman yapayım bu taktiği artık. Bak, Yok canım başka... senden niye tiksineyim ya, ya? biz öyle başka sen... taktiklerim de var canım benim. Başka taklit yaparım ben, ben, canım benim. Ben, ben senden niye tiksineyim ya? Sen ama tiksiniyorsun. Yani sen seni sevmediğin birini takdiden yapınca takdidi yapan kişiden tiksiniyorsun öyle bir şey. Evet doğru. Yaşamıştık ki yani ama ben de öyle bir şey yok. Sen rahat rahat yapabilirsin ya. Fahirdi de yok galiba. Yok, aynı Fare'de. rahatlıkla yapmamasını rica edeceğim. Yani en azından <gülüyor> aradacağım çünkü. Kişi ar, ar, ara... verir. <gülüyor> Aralara böyle birazcık boşluk atman lazım. Evet. Tamam bir tane yapmam buyurun. Sana kötü bir <gülüyor> haberimiz var. Bir tane. Bir ta ne öyle... sen, ben zaten alacağım kötü haberi aldım. Yok daha kötü haber. Kötü haber değil de bugün Sen, çok hastayım. Bugünkü değil. şahsi şars... ne, ne, ne şahsini? Şahsi sarsıntımı yaşadım. Kurtulamadı Şevket Altı, Emre Altı gerçeğinden. Neyse canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Ee, kış lastiği bir süre sonra zorunlu oluyormuş. Trafikte kış lastiği zorunluluğu geldi ya. Al işte. <gülüyor> Bir darbe daha buradan Ulaştığıma geldi. Ulaştığıma bakanı açıklama yaptı. Binali Yıldırım'ın açıklaması. TGK'ya e. çan kara kara düşünmeye başladı. Eee, şimdi lastiğin tanesini 250'de lastik etti mi? İki lastik alıp bu ama. almak lazım yakıştı En az iki. En az iki diye. Şimdi mi almak şey lazım? Şimdi. Sayın yani... Bakanım Mart ayında ne lastiği diye açıklama veya dilekçe mi? Önümüzdeki sene içine gel. Yani sen hani yıllık bütçeni hazırlarken kış lastiği diye bir kalem aç. Onun karşılığını da Şimdi 500 lira 1000 lira arası bir meblağ yaz. Şöyle düşün, göre. yollar iki sebepten tıkanıyor demiş bir. Bir ulaştırma bakanı. Bir, e, Sürücülerin tedbirsizliği. Sende i̇ki. var mı bu? Yok. Yok. Sende var mı Fahir? Tedbirsiz dediğin, yani tedbirsizlik ne? Mesela montumu almamışım, tedbirsiz çıkmışım dışarı. Mesela arabayla gideceğim bir yere arabanın anahtarını almadan çıkıyorsun. Bu tedbirsizlik değil de nedir? <gülüyor> değil mi? Bu ne bu? Salaklıktır. Başka bir şey unutkanlık değil. Unutkanlık oluyor. Gerçi ha, buna yine tamam. dönüp tekrar halledebilirsin. Ama yani olsun. Sonuçta kolay. tedbirsiz olmuş oluyorsun ilk etapta. Sürücünün direksiyon başına geçmeden önce yapacağı en büyük tedbirsizlik nedir ya? Tedbirsizlik unutkanlık arka... oluyor yapılan her şey. Yok, yok canım yok. şey Hayır, Bile bile lades. Yani Mesela ne olacağını ön biliyor. Önce mi temizlemeden. Evet. Hareket etmek hareket arabaya çarptı. Aaaa. Arka camları. Bunun adı nedir? Tedbirsizlik. Tedbirsizlik Veya sorumsuzluk. Veya salaklıktır. Başka da bir şey olamaz. Salak. Pis. Yollar iki nedenden kapanıyor. Bir sürücülerin tedbirsizliği. İkisi de mahsustan mı? Mahsus mu yapıyorlar? Mahsus <gülüyor> yapıyorlar demiş zaten böyle biraz da. İki belediyelerin <gülüyor> tedbirsizliği <gülüyor> <Uyumayarak> mi? <gülüyor> Hayır olur mu ya belediyelerin tedbirsizliği? Saçmalama belediye, belediye tedbirsiz olur mu? Abi, belediye... Tedbirsiz belediye belediye değildir. Belediye romantizm için bizim sokağa dokunmamış. Tabii canım sokak da bizim... değil. Bizim orası caddeye girmez mi? Girer. Tabii sizin orası cadde. Ama işte bütün belediyeler el ele çalışıyor zaten böyle durumda. Yani romantizm yaşansın diye. Çünkü evet. mesela bildiğim kadarıyla caddeler büyük bir... evet. ara sokaklar e, Küçük, ilçe belediyelerinin. Belediyelerin, evet. Yani o yüzden el ele veriyorlar ve çalışıyor. Ama mesela çık mesela şeye Kare ee, olayları, Atatürk bulgarlarına romantizm yaşamayı beklemesin. Kimse ya beklemesin. Kimse bu kadar romantizm yaşamak isteyenler gelsinler bizim sokağa. Seneye Bir patlama olacak çakları. zaten. Olacak? Olacak? Bu, bu kıştan sonra patlaması. seneye patlama olacak. Yani ben yaz sonrası müjdeleri bekliyorum şu andan itibaren. Ee, o yüzden belediyeler değil. E, i̇kinci e, neden kış şartlarına uygun malzemelerin bulundurulmaması. Yine El, eldiven. Yine pis, pis sürücüler yüzünden oluyor Doğru. yani bu çıplak elleriyle şey yapıyorlar camları temizliyor soğuk olduğu için temizlemiyorlar. Ondan sonra, sonra kaza oldu. Nasıl oldu? Direksiyonu kavramıyor çünkü eller. E, bu, eller için. E Çünkü apış arasına koymuş veya ellerini şeyin altına koymuş affedersin. Ben arabayı da öyle kullanıyorum. Diz, dizlerimle direksiyonu çeviriyor. Al işte. Al. Tedbirsiz. Tedbirsiz. Tedbirsiz. Tedbirsiz. Kışta. Uygun malzeme, malzeme yok adamda. Hoş ne dereye bir... kadar benim araba ısınmıyor. Oraya kadar ben dizilerimle kullanıyorum arabayı. Ellerim apış yaramda oldu. O zaman hoş dereye gidinceye kadar ki mesafe süresince arabanı ısıtacaksın. Ama şöyle bir rahatlığım var. Arka camımı da temizlemediğimden arkandan biri gelmiyordur herhalde diye rahat rahat gidiyorum. Tedbirsiz. Tedbirsiz. Mahsus Ne yapıyor. bir kaset kapağı var bazı arabalarda. Ne Doğru. bir kapağı var. Ne bir şey var buz çözücü bir şey var. Ne buz kazıyıcı ne var. Şey ne var. Hiçbir şey yok. Ya. Burada böyle bile tırnaklarını da yiyor. Tırnakları da yok. Hani desem ki tırnaklarıyla kazıya kazıya temizlese. O da yok. Tedbirsiz. Yani Benim böyle de Ali'nin yazın e, kumda oynadığı böyle kalıplar oluyor ya. Uh -huh. Hani içinde kum da oluyor. Bat bat vuruyorsun. Uh -huh. Ondan tamam, mı var? Kalıp. Öyle bir tane şey var şu anda. Uh -huh. Deniz atı. Onu ben kullanıyorum canları temizlemek için plastik. da içinde kar doluyor. Onu bir şey yapıyorsun deniz atı çıkıyor. Arabanın yüzüne. Öyle bir eğlencem varsa bak. <gülüyor> ne kadar güzel. Hayır sen o eğlencenin yine doyasıya yaşa. Teşekkür ederim. Yani o eğlencenden mahrum kal demiyoruz ki sana. Hay hay. Ama, <gülüyor> ama, ama bir tanem yani o eğlencini yaşarken başka şeyleri de yerine getir. Tabii doğru. Yani yani o, o da, da benim şey hatam. hatam. O da Mesela, benim ekseğim. Tak kış lastiğini artık. Taş lastiğini kendime takacağım. Ben esas Ege'ye zincir taktırmak istiyorum. Dil kış lastiği. Bir tane zincir verip arabasına takmasını zevkle seyretmek istiyorum. Sabah başlamak Ya zincir kadar. takmayan adam. Ben de takmadım. Takarsın. Ya zincir. Takarsın. Ne Sen tak taktın mı zincir? Taktım tabii. Niye takmayayım? Kolay mı takmış? <gülüyor> Değil. <gülüyor> bu, bu, bu bir şey mi yani? yani bir, mı ya? bir bir avantaj mı? Hayatta bir avantaj sağlıyor musun? Hayatta vallahi bir avantaj. Mesela böyle karlı hava falan düşünme Fahir. Arabayla <gülüyor> gittiğini düşünme. Normal yani. <gülüyor> Mesela bugün ya da ne bileyim böyle daha yaz havalarına Benim nezdinde insanlar yani. iki ayrılır e Zincir takabilenler Takamayanlar olmak üzere Ben takamayanlardanım ben de takamayanlar. <gülüyor> Denemeyenler diye bir şey var mı? Denemeyenler diye ayrı bir sınıf açabilirim Ben zincir takmada en iyi olduğuma eminim. Ol. Sen denedin mi İç Hayır. O Ama zaman bazı sen de denemeyenlerdesin. Şeyler bazı şeyleri ben gözümle ya yani hiç yapamayacağımı bildiğim şeyler var. O, o şimdi var ya dükkanda iki tane ya. lambanın şeyini kısalttı ya böyle zincirleri yukarı doğru aldı ya o tip Ondan bir şey diye düşündü. çok olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> o tip bir şey düşündüğü için çok büyük gönül rahatlığıyla bir de kendini orada birden yetenek diye hissetti. O anla Ege'nin o surat ifadesinden o andan itibariyle ilgili bir şeyler değişti. Farklı bir moda geçti. Benim gözümün kenarına bir pırıltı yerleşir. Ben bunu yaparım ki dediğim anda artık elimden kurtulamazlar. <gülüyor> Ve keyiflenirsin. Bir de keyif kelimesini kullan. E, Pırıltıyla beraber çok güzel oturur. Keyif kelimesini kullanmak istemiyorum. Zorunlu hale mi geliyor şimdi kar lastiği? Zorunlu hale gelecekmiş çok yakında. Ona göre yani ne şimdi kontrol ben... onu. Bakacaklar Bakacaklar abi. oğlum dişlilerine Anlaşılır bak. Anlaşılır mı? Anlaşılıyor tabii. Kar ile normal lastiği. Şey lastik. var. E... Senin lastiklerin zaten... Senin lastiklerin içinde tabi bunu ki mesela kabak ya yani bildiğimiz kabak lastik. Yok. Şey. <gülüyor> yok hiç alakası yok. Dört lastik <gülüyor> özelliği bana <var> arabamız. <gülüyor> Çok En son ne zaman alındı onları lastik Ege. Bir yıl önce. Ya ne olacak Allah Allah adam arabasını kullanmıyor ki Fahir. Evet benim yani öyle bir kışın kışın çıkmıyor ki adam ne yaparsın? Doğru boş ver almasınlar. Tedbirsiz de değil her şey çıkmıyor yani böyle Allah tedbir ben tedbirsiz değilim sadece fakirim senin <gülüyor> Ben sana söyleyeyim mi? tek tedbirsizliği bir de Ali'nin kovasını arabada tutması ya yani belki kız Kova olacak değil, kalıp. kalıp kalıp mı? Kalıp. kalıp. ne ne, ne, ne işine? Par pardon. E belki yukarıda oyuncak abi nasıl alet, oynayacak uzun, oyuncakların pardon? arasında sanki her şey oynadığı şey mi? Hayır bütün hepsi bir arada duruyor. Ya ola bir hoşluk yaparsın içine su doldur At denir dondurucuya çıkar mesela bir e, buz misafiriniz yap, geldi buz yap, meyveli bir deniz buz yap. atı şeklinde buzlar meyve buz de ver çocuk bayılır vallahi ona <gülüyor> ya. Deniz atı şeklinde ne kadar güzel. Olmaz mı? Bir müjdeyi de ben verip kapatayım artık. Ver bakalım. Muştur Afayir. E, modern Sabahlar 220 bilim adamının iki yılda hazırladığı raporu gururla sunar. Donazayız ve Kuriyazayız. Dünyanın önde gelen bilim adamlarının yaptığı ve Birleşmiş Milletler tarafından da oldukça iyi bir şekilde desteklenen araştırma. <gülüyor> ne yapmışlar? <gülüyor> Yemek mi göndermişler? Valla öyle öyle yemeklerini göndermişler. Personel <gülüyor> yemini göndermişler güzel. Ondan sonra Birleşmiş Milletler'den. Biraz da para koymuşlar ceplerine anladığım evet, kadarıyla. Tamam, tamam. Önümüzdeki senelerde hakikaten bu işler bu bu da demişler. Buzdağının görünen kısmı. Bir de altında kallavi kısmı var. Esas siz seneye görün demişler. Yani öyle Facebook'a Twitter'a koyacağınız fotoğrafları şimdiden görür gibiyim diye. Ee, tekerlek, tekerlek ne Ege'ciğim? Tekerlek değil çivili lastik. Traktör kayar mı? Bence aha kaymaz canım. Değil misin? Traktör alsana sene Ege. <gülüyor> Yemin Vallahi ediyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Yazları şey yaparsın. Kiraya verirsin. Kışları güzel. Bizi yözün, de alırsın. Yazın niye kiraya veriyor? Kime veriyorum? Yazın esas Çiftçinin dostu değil misin sen? Bir dakika adam? hayır. <gülüyor> Dur bir dakika. Adam yazın <gülüyor> esas dedi. Evet dinliyoruz Ege. <gülüyor> yazın esas. <gülüyor> esas. O, o cümleyi tamamla. Hayır üstü açık falan Üstü açık, açık araba işte yazın. Esas yazın kullanılır traktör. Üstü açık ne zaman? Hayır ya? biraz özelleştir mesela. Sizin evin önünde duruyor oradan. <gülüyor> Nereye gideceksin yani? Bizim o mekana gideceğim. Hoşlarıya geçemezsin ki traktörünü. Nasıl geçeceksin? Niye geçemeyiz? O araçlar ya? giremiyor oraya. Oğlum ben kenarlanma. Girer ben. can traktör Ateş giremez diye bir şey. Hayır fırına gidip gelirsin ben sana söyleye Remork takmaması durumundayız. Hayır. Adam zaten fakir. Yanlış yatırıma yönlendiriyorsun ya. Ege o bence ayak alacak. alayım bir tane kendime. Al işte bak görür mü? Bence, <gülüyor> bence ufaktan başla. Sen de oturdum. Sigara içelim. <gülüyor> o zaman kapalı al bari de Alin'le falan da binersiniz. Yok yazın bineriz biz Alin'le. Adam her şeyi yaza göre planlıyor. Şeyim de var zaten kalıbım da var. Yavrum onunla oyna zaten. Aslında bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bu şeyden Anadolu bulvarından giderken sağ tarafta... Evet. Traktör, Söyletim, cenneti. traktör cenneti var ya Traktör cenneti Oradan hakikaten gidip beğenebiliriz birer tane ya Onun Hepsi aynı zaten onların Olur mu dönem dönem değişiyor Renkleri değişiyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, Şahin işte onlarla çok güzel dolaşıyor Ne kadar ki için... traktör ya Kaç paradır Bilmiyorum ki traktörü olan dinleyicimiz vardır bizim ha Benim çeşmede gençliğimin önemli bir bölümü Traktör üstünde geçti Tamam. Ee, bir dakika anlat onları biraz anlatım. O şimdi. kadar o bir dakika, dakika traktörü olan dinleyicimiz varsa bize bir ulaşsın da traktörün ayrıntılarını bize bir anlatabilir mi? Ne kadar sıfırı ne kadar bulun? İkinci piyasası ne kadar? Arada bunun çeşitleri mı Bakayım mı şey internet sitesinden bakalım ya. O neye giriyor? Arazi aracına mı giriyor? Ya internet çok vermiyor. Çin traktörü oluyor bir şey oluyor ucuz görürsün fayır. Traktör çok yüksek. Hiç bindiniz mi traktörü? Bindik, Bindik tabii. Tabi tabi tabi tabi yani Adama bak ya. Yani. Ama şeyde tarlada değil. Tarlada değil asfaltta, yolda. Asfaltta. Asfaltta traktör kadar havalı bir şey yok. Ben şeşmede otostopla dolaştığım zamanlar. Bir de zamandan, şaha kaldırırsan Ege. Kenara oturuyorsun böyle. Sucuların traktörü oluyordu araröz aletlerinin. Bir yakıyorsun sigara Allah. Eskiden televizyonda Edward Torr yıllar oluyordu ya. Traktör şahlanmasını engelleyici şeyler. Şöyle yaparsanız şahlanıyor diye. Öyle bir şey mi vardı? Vardı tabi eskiden çok çok Neyi çok. Neyin reklamıydı bu? Öyle... Şişt, ağırlık reklamı mı? Öyle Hayır, bir ağırlık şey bu. De, reklam değil ya işte bu hani eğitici şeyler oluyor ya. Hmm. İşte orada traktörlerin şahlanmaması için bir, bir triği vardı onun da şimdi hatırlayamayacağım. Öyle. Galiba çok gaza birden abanmamak birden marketi. abanmıyorsun böyle hafif. Hafif hafif, hafif yedire yedire ve ikinci viteste. Çıktığın vitesle iniyorsun benim bildiğim kadarıyla. Sevgili dinleyiciler bugün 02.03'tü, Yarın 03.03 03. 2012 olacak. Kendine şöyle bir bakıyoruz pek bir esprisi yok ama siz kendinizi ona göre ayarlayın. Modern sabahların sonuna geldik. Bir şey diyeceğim yok mu traktörü olan dinleyicimiz? Var mı? Siz dışarıda bekleyin. Geldiler geldiler hemen. Ben bineceğim artık. abi o zaman siz hiç binmeyeceksiniz. Sıfır. Ben bineceğim. İşler sıkıntı. Dersler stres.